Global Population Speak Out Projesi Ya büyük bir çoğunluğumuzun daha az tükettiği... ...ya da çok daha azımızın daha fazla tükettiği bir dünyayla karşı karşıyayız. Çıkmazdayız. Bireyler, hükümetler, medya, bilim insanları... Çevreciler, ekonomistler, insan hakları çalışanları, liberaller, muhafazakarlar, iş dünyası liderleri ve dini liderler. İhtilaflara neden olan insan ailesinin ideal büyüklüğü nedir sorusu karşısında hepimiz şaşırtıcı bir şekilde sessizlikte birleşmiş durumdayız. Julia Wetty Aşırılıklar gezegen. Aşırı kalkın, aşırı nüfus, aşırı hedefler. Bir mesel, bir cümle, bir fatora. Global Population Speak Out Projesi